Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Bizi bir hayır adına, hayır için yeniden bir araya getirdiği için Allah hayırı bana konuştursun sizlere de hayrı dinletsin inşallah ve hayatımıza hayır adına alacaklarımızı alarak bu meclisten ayrılmak bizlere nasip olsun bugün hicri olarak 4 Rabiül Evvel 1435 miladi olarak da yeni bir aya girdik hicri olarak da bir aya girdik elhamdülillah bizim takvimimizin 3. ayı Muharrem Safer ve evvel Tabi rabil ayının bizim için biraz daha farklı bir değeri var. İki cihan serveri aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayda aleme merhaba dedi. Onun doğum günleri bu ayın içerisinde ve bu ayın 12. gecesinin sabahındadır inşallah. Allah hayırlarla bizleri kavuştursun diye dua edelim o güzel günlere inşallah. Sizden bir isteğim var, yaptığınızı biliyorum ama ara ara hayır adına birbirimize bu hatırlatmaları yapmamız lazım. Madem bu ay Efendimizin doğum ayıdır, gelin bir evlerimizi o güzel sedayla, o güzel sözlerle bir şenlendirelim tekrardan. Okuyan okuyor, okumayan da en azından bu geceden itibaren ayın sonuna kadar her gün en az bir hadis okumadan yatmasın diye bana bir söz verin bakalım. Öyle bir söz olsun ki en azından inşallah tutulsun peygamber aleyhissalatü vesselam konuşuyormuş gibi inşallah dinlensin evlerimiz hanelerimiz yavrularımız, komşularımız kim varsa evin içinde hepsi o nübüvvet pınarından inşallah nasiplenme adına bir adım atmış olsun. Siz bilirsiniz artık ne okursanız İmam Nevevi'nin 40 hadisini mi, Riyazu's Salihin'i mi, İmam Buhari'nin Sahih'ini mi, İmam Müslim'den seçme hadisler mi yoksa Rudani'nin çok güzel bir hadis ansiklopedisi var biliyorsunuz. Onun edep bahsi de tam böyle şu günlerde Bizim de yaptığımız derslere uygun bir biçimde size zemin olabilecek hadisler orada. Onları mı? O sizin bileceğiniz iş. Ama ben en azından bir kardeşiniz olarak böyle bir talebim var sizden. Göreceksiniz 30 gün 40 gün neyse. Arka arkaya her gün bir hadis okursanız bir daha da bırakamayacaksınız. Çünkü Efendimizin sözlerinin öyle bir manevi tesiri var. Şifaya vesile olsun inşallah. Dertlerimiz çok, sıkıntılarımız fazla. Değersizleşen bir dünyada yaşıyoruz. Duyarsızlaşan bir dünyada yaşıyoruz. Her geçen gün hayat şartları bizi biraz daha dünyevileştiriyor. Bütün bu dertlere derman olacak bir şey. Resulullah'ın o güzide sözlerine muhatap olmak. İnşallah onu yapalım. Ve bir başlangıç olsun. Ben şu andaki şu sükutunuzu ikrar olarak kabul ediyorum. Ara ara da size soracağım artık nasıl gidiyor diye. Allah yolundan ayırmasın inşallah. Bizler inşallah bu ay vesilesiyle ahlak derslerimize devam edeceğiz ama Rebiyül ayının da bir mutluluğuyla biraz daha farklı bir noktaya da geleceğiz. Hep Rabbimize inşallah iltica ederek bu yola revan olup beraberce yürümenin gayretini verelim beraberce inşallah. Bugünkü ders aslında aile ahlakıydı. Çünkü program öyle yürüyordu. Ama ben araya bir konu soktum bugünkü ders itibariyle. Memleketin tansiyonu oldukça yüksek. Sahabe diyor ki tansiyon yükselince biraz ruhlarınızı dinlendirin. Biz de ruhlarımızı dinlendirme adına bugün bir ders yapacağız. Bir de biliyorsunuz geçen hafta ben Rize'deydim. Sahabenin farklı bir siması Nuayman İbni Amr'ı orada anlattım. Mizaha ait bazı şeyler zihnimde tazeyken dedim ki biz en iyisi mizah ahlakını, latife ahlakını araya alalım. Bir ders zaten o. Bugün mizah ahlakını işleyelim. İnşallah bir dahaki ders itibariyle de ayla ahlakı diye bir bahis açacağız. O biraz uzun sürecek çünkü her alanını inşallah beraberce işlemeye çalışacağız. Onun için bugünkü dersimizin başlığı mizah ahlakı oldu. El Latif isminin gölgesinde Latife diyeceğiz ve onları anlamaya çalışacağız. Hangi medresenin talebesi olursanız olun o medresede hayatın belli yönlerinin ancak ilmini öğrenirsiniz. Bunu hepiniz işte bugün yaşadığınız dünyada da çok iyi fark ediyorsunuz. Tek bir tane medrese vardır ki o medrese ihtiyaç duyduğunuz her şeye dair bilgileri verir. O medrese Medresetül Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem kendisi usvetun hasene olduğu için hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi olduğu için hayatın her anına ve her alanına canlı bir biçimde hitap ettiği için son güne kadar da insanın ihtiyaç duyabileceği her şeye bir şekilde parmak bastığı için sözleriyle, uygulamalarıyla, davranışlarıyla Örnek ve model olabilecek güzellikler bıraktığı için siz medresetül Mustafa'dan eksik bir şey bulamazsınız. Bir zalimin karşısında haykırmayı da öğretir o medrese. Bir mazluma el uzatmanın yollarını yöntemlerini de öğretir o medrese. Aileye ait birçok şey öğretir o medrese. Sokağa ait, caddeye ait, ticarete ait, devlete ait ticaretin birçok alanına ait ilkeleri de öğretir o medrese muallim olarak talebe olarak ilim noktasında birçok şey öğretir o medrese yine hayatın farklı alanlarında aklınıza ne geliyorsa onlara ait birçok şeyi de öğretir bu medrese bir ölüye gidersiniz ona ait ahlakı öğretir taziyenin ahlakını öğretir kabirdeki kameti öğretir cenazeye iştirakı öğretir, cenazenin arkasından ağlamayı öğretir, gülmeyi de öğretir. Yani biz eğer gülme diye bir konumuz varsa tebessümü sadaka gören bir peygamberin ümmeti olarak onun da biz ahlakını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniriz. Hiçbir şey yoktur ki o alanda peygamber aleyhissalat ve selamın Atmış olduğu bir adım söylemiş olduğu bir söz sessiz kaldıp da kalıp da tasdik ettiği bir amel olmamış olsun. Aklınıza ne geliyorsa hepsi için efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir şekilde uygulanması vardır, bir şekilde sözü vardır, bir şekilde tasdiki vardır. İşte onlardan bir tanesi yeryüzünün en ciddi insanından, en vakarlı insanından ve yeryüzünün en vakarlı topluluğundan sahabe neslinden bahsediyoruz. Mizaha ait şeyleri de öğreniyoruz. Dolayısıyla bizim Medresetül Mustafa'da talebi olmamız kaçınılmaz bir şey bizim üzerimize bir va vacibiyet bu. Biz buradan böyle ilkeleri öğrendiğimizi hiçbir zaman unutmadan hareket edersek nerede hangi hayatın hangi safhasında hangi sorunla karşılaşırsa karşılaşalım başka yerlere değil direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasına varırız direkt o medresenin kapısını inşallah çalarız direkt oradan dertlerimize derman alırız İşte biz bugün mizah meselesini de o medresede inşallah anlamaya çalışacağız bir şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize söylediği uygulamalarıyla ortaya koyduğu bizzatiği elinin altındaki sahabeyi terbiye ederken bu alanda söylediklerini yaptıklarını direkt bize söylenmiş gibi anlayarak mizah meselesini bugün zihinlerimizde zihinlerimizden de hayatlarımıza intikal ederek anlamaya çalışacağız. Mevla hepimize anlamayı nasip etsin. İsterim ki önce ilkeleri vereyim, ilkeler üzerinde biraz konuşalım. Ondan sonra da birkaç tane örnek verelim artık vaktimiz ne kadar kifayet ederse. Mizah ahlakı dediğimiz zaman direkt Resulullah'ın söz ve uygulamalarından yedi tane temel ilke çıkarabiliyoruz. Bunlar bu işin esası olabilecek ilkeler. Nedir bunlar? Birincisi şu. Latifeler latif olmalı ve el latif isminin gölgesinde şekillenmelidir. Latifeler latif olmalı ve el latif isminin gölgesinde şekillenmelidir. En önemli madde bu olduğu için bakın serlevhamızı da el latif isminin gölgesinde latife diye belirledik. Biliyorsunuz el latif. Cenabı ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sından bir tanesidir. Çok farklı, çok önemli mesajlar bize ulaştıran bu ismin birkaç anlamı var da o anlamlardan bir tanesi şu. Kullarına çeşit çeşit lütuflarda ihsanlarda bulunan ve yine kullarına hayırları, lütufları sezdirmeden ulaştırandır. Zaten latife kelimesinin Kaynağını belirleyen anlam da budur. Kullarına lütuflarda bulunan çeşit çeşit sayamayacağımız kadar bunları yaparken de sezdirmeden bunu yapan. Latife o zaman ne oluyormuş? Karşıdaki insana sezdirmeden bir güzellik tattırmaktır. Latifenin anlamı bu. Böyle bir anlamdan yola çıktığımız zaman hiçbir latife siz buna mizah deyin. Siz buna şaka deyin ne derseniz deyin bunların hepsi aynı anlamlarda kullanılır. Hiçbir şaka hiçbir mizah karşıdaki insanı rencide edemez. Karşıdaki insanın şahsiyetiyle oynayamaz. Onu toplum içerisinde küçük düşüremez. Onun kendi özelliklerini başkalarının alay malzemesi yapma gibi bir duruma düşüremez. Allah muhafaza bugünkü insanların işte biliyorsunuz espri anlayışlarını şaka anlayışlarını ondan laf açtığınız zaman işin varacağı nokta belli. Yani Allah'ın memnun olmayacağı fuhşiyat içeren ahlaksızlık içeren kelimeler asla kullanılamaz. Bunların hepsi latife olmasına aykırıdır. Eğer varsa içlerinde böyle şey onlar latife değil onların adı başka bir şeydir ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam özel olarak da bazı şeylere dikkatimizi çeker. Mesela bir Müslümanın bir Müslümanı aşırı derecede korkutmasını aleyhissalatü vesselam Efendimiz helal saymaz ve bunun içinde bazı uyarılarda bulunur sahabeden birkaç tane örnek vereceğim bu konu biraz daha iyi anlaşılsın diye. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh biliyorsunuz sahabedeki değerini bir ilim adamıdır büyük bir insandır 17 günde İbranice'yi öğrenecek kadar kabiliyetli olan birisidir ama biraz heyecanlı birisidir. Bir sefer sırasında uyurken arkadaşları ona bir şaka yapıyorlar kılıcını saklıyorlar iki tanesi de yüzlerini kapatıyor düşman askeri gibi onun karşısına çıkıyorlar. Zeyd bin Sabit uykudan uyanıp bunları görünce bir korkuyor kılıcını arıyor bulamıyor. Efendimiz de uzaktan onları seyrediyor. zeyt bin Sabit'in aşırı derecede korktuğunu görünce böyle bir şakayı uygun görmüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ve böyle yapılması onun farklı bir biçimde zarara uğrayabileceği endişesiyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen oraya bir Hudut çiziyor bir sınır çiziyor hayır diyor bu doğru bir şey değil. Yine başka bir sahabe efendimiz uyurken bir ip sarkıtıyorlar sahabiler yılanmış gibi süs veriyorlar. Siz de yapıyorsunuz bazen bunu o sahabe efendimiz onu görünce yılan zannediyor ve çok aşırı korkuyor. Aşırı derecede korktuğu anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine ona müdahalede bulunuyor. Ve Müslüman'ın Müslüman'ı korkutması helal olmaz sözünü böyle bir şakanın üzerine söylüyor. Ancak biraz sonra size anlatacağım bazı şakalarda özellikle Efendimiz'in yaptığı bir iki şakada korkutma da vardır. Efendimiz'in hem bu uyarıyı yapması hem kendi şaka yaparken de karşıdaki sahabiyi korkutması nasıl telif edilir? Onun telifi şu muhatabınızı tanırsınız. Adam sağlam bir adam, ne yapsanız hiçbir şey olmaz. Korkusuz böyle birine yapabilir Efendimiz de yapmıştır zaten. Ama adam tez canlı biri ise, bu konuda biraz farklı bir yapısı varsa böyle bir şeyi ona yapıp da onu aşırı bir korku, korkunun altında ezmek caiz olmaz ve o latife olmaz. Onun adı başka bir şaka olur. Siz o şakanın ne olduğunu biliyorsunuz ve mümkün mertebe burada o kelimeleri kullanmamaya çalışacağım. Ne olmalı o zaman? Şairin sözüne kulak veriyoruz. Latif olsa latife hoştur elbet. Velakin hariç olmaya edepten. Bir kere edep dairesinde olacak ne olursa olsun edep sınırlarını zorlamayacak edep yahu sözü her daim hatırda olacak ve özellikle mesele şaka olunca çünkü orada biraz daha çizgiler zorlanıyor biliyorsunuz o zaman biraz da daha dikkat ederek karşıdakinin onur ve izzeti asla zedelenmeyecek bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mizah ahlakı meselesinde gündemimize koyduğu ilk maddedir. İkincisi ney? Mizahta asla yalana kapı açmamalı kesinlikle doğruluktan taviz vermemelidir. Yalanın şakası yok yalan yalandır. Hani insanların uydurduğu bir şey var ya pembe yalan o da yalan. Böyle bir şey yok yalanın renklisi şuyu olmaz ve Allah Azze ve Celle'nin bir müminde görmek istemediği en önemli vasıftır yalan. Ebu Zer'e Efendimizin söylediğini hatırlayın zina edebilir mi bir mümin edebilir İçki içebilir mi içebilir şunu yapabilir mi bunu yapabilir yalan söyleyebilir mi asla çünkü yalanı mümine yakıştırmıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğrendiği ayetler, öğrendiği terbiye, ilahi terbiye bunu söylettiriyor. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam şakacıktan bile olsa yalana asla tenezzül edilmeyeceğini söylüyor. Bakın nasıl dehşet düşürecek bir söz söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Sahabe diyor ki oturuyorduk Efendimizle beraber. Bir anda yüzü ciddileşti efendimizin anladık ki arkasından ciddi bir şey gelecek. Üç kez yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar olsun dedi. Ödümüz kopmuştu diyor sahabe. Acaba efendimiz Aleyhisselatu vesselam kimin için üç kez yazıklar olsun ifadesini kullandı. Merakla sorduk ya Resulallah, kimin için yazıklar olsun? İnsanları güldürmek için yalan söyleyene. İnsanlar gülsün diye neşelensin diye yalan söyleyen peygamberin yazıklar olsun hitabına muhatap olur. Efendimiz meselenin ne kadar ciddi olduğunu aslında bize söylüyor. Şaka yapacaksın hayatında olabilir peygamberin hayatında örnekler var. En ciddi olan insanlar sahabi efendilerimizin hayatında örnekler var ama asla bunu yaparken yalan yok yalana kapı açmak yok böyle bir hakkın yok böyle bir şeyi yaptığın zaman mesuliyetinin çok büyük olduğunu da unutmamalısın Ebu Hureyre bize naklediyor bir gün oturuyoruz diyor suffada Resulullah bize şaka yaptı ben ilk kez gördüm diyor biliyorsunuz Ebu Hureyre çok sonralardan gelip o mektebe talebe olmuştur çok garibime gitti ve dedim ki ya Resulallah, sen de bize şaka yapıyorsun dedi ki ben de şaka yaparım ama ben şaka yapsam da doğrusunu söylerim yani benim şakamda asla yalan olmaz asla yalana kapı açılmaz bunu kendisinin üzerinden söyleyerek meselenin ilkesini bize söylüyor dolayısıyla mizah ahlakında ikinci madde budur asla yalana yer yok ne olursa olsun ne hakkı Hakkında olursa olsun ne gereği olursa olsun böyle bir şeyin hiçbir zaman yeri yoktur. Üçüncüsü mizahın bir malzemesi olarak tevriye kullanılmalı ama yine yeri ve zamanı iyice ayarlanmalıdır. Ahlakın üçüncü maddesi bir daha tekrar edeyim. Mizahın bir malzemesi olarak tevriye kullanılmalı ama yine yeri ve zamanı iyice ayarlanmalıdır ne demek tevriye biliyorsunuz bir söz sanatıdır da bu konuşurken hatip bir cümle söyler bir kelime söyler o aynı kelime ile başka bir şey kast eder muhatap ise başka bir şey anlar aslında kastı başka bir şeydir muhatap ise başka bir şey anlar söz ama bir tanedir İşte buna tevriye deniyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu hayatında kullanıyor. Şakalarına örnekler vereceğiz şimdi. Sahabe de kullanıyor. Başka peygamberlerde kullanıyor. Mesela hadis kitaplarında Hazreti İbrahim'in de bunu kullandığını biliyoruz. Bu haşa yalan değil. Ama orada mevcut hali kurtarabilmek için bazen zorunluluktur. Bazen bir mesajı ulaştırabilmek için bir imkandır. Bazen insanları düşünmeye sevk etmek için bir vesiledir. Bazen insanların zihninde bazı şeyleri nakşetmek için güzel bir yoldur. Dolayısıyla tevriye bu yollardan bir yol olarak Resulullah'ın mizahta kullandığı, kullanmaya da müsaade ettiği bir yöntemdir. Örnek verelim anlaşılsın. Ali vesselam efendimiz Bedre doğru gidiyor. Biliyorsunuz Ebu Sufyan'ın Refakat ettiği kervanı vurmak için gidiyor. O kervan için haber getirmeleri adına da bölgeye kendi elinin altındaki sahabileri göndermiş sağa sola. Güzergah boyunca da araştıra araştıra gidiyor. Bir noktaya geliyor karşısına bir bedevi çıkıyor. O bedeviye soruyor Kureş kervanını. Bedevi de diyor ki önce bana kim olduğunuzu söyleyin sonra ben size bilgi vereyim. Şimdi efendimiz gerçek manada kimliğini söylese iş sıkıntılı bir hale gelebilir ya Bedevi korkar söyleyemeyebilir ya da alır haberi götürür Kureyş tarafına kervana ulaştırır İslam ordusunun oradaki çıkış amacını oradaki adımını engelleyebilir bunun için hem hakikat bir söz söyleyecek hem de oradan Bedevi'den sözler alacak ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz siz hangi kabiledensiniz diye sorduğu zaman nahnu min ma'in diyor biz sudanız ne anlıyor muhatap su kabilesi diye bir kabile var Yemen'de var Irak'ta var bölgede biliyor onları ticaret yapıldığı için oralarda bu kabile tanınıyor bedevi nahnu min ma'in biz sudanız sözünü Efendimizin su kabilesinden olduğu şeklinde anlıyor. Ama Resulullah'ın maksadı ney? Biz sudanız bir damla sudan yaratılmışız. Sözde bir yalan var mı haşa yok. Ama sözde bir doğruluk bir hakikat varken karşı tarafa da verilmiş bir cevap var. ve vesselam Efendimiz işte bunu kendi mizahlarında kullanmıştır. Yine hicret yolunda Hazreti Ebu Bekir'in dilinde Böyle bir söz görüyoruz Hazreti Ebubekir Bekir bölgede tanınan bir tüccardır herkes tanır bir nesep alimidir aleyhissalatü vesselam Efendimiz o tarafa çok çıkmadığı için tanınmaz tanıyorlar bir kafile çıkıyor peygamberimizi tanımıyorlar ama Hazreti Ebubekir'i Bekir'i tanıyorlar Hazreti Ebubekirle biraz konuştuktan sonra menheze diyorlar kim bu ne diyecek Hazreti Ebu Bekir Resulullah dese iş sıkıntıya girebilir ama sadakat abidesi Hazreti Ebu Bekir yalan da söylememesi lazım. He din yehdini diyor. O benim yol rehberim bana yol gösteriyor. Karşıdaki ne anlıyor? Yolları bilen çöl yollarını bilen bir mürşit. Ama Resulullah'ın Hazreti Peygamber'in elinde sadakat adına bir mektepte yetişen Hazreti Ebu Bekir'in kastı ney? Dünya ahiret yol rehberim benim onun maksadı o sözde de bir şey yok karşıya da verilmiş bir cevap var oradaki sıkıntı da öylelikle giderilmiş. Sahabenin hayatında bu çok kullanılmıştır biraz sonra başka örneklerde de bunu göreceğiz. Dolayısıyla yalana tamamen kapı kapanacak ama özellikle şartlar zorladığı zaman ya da mizah olsun diye latife olsun diye tevriyenin kullanılmasına müsaade edilecek. Bunu birbirinden ayırarak ve işin gerçekten iç yüzünü bilerek atılan adımlara böyle bir imkan var. Resulullah bu imkanı da bir ahlaki ilke olarak aslında önümüze koyuyor. Dördüncü ilke mizah aramızda düşmanlık ve öfkeyi değil dostluk ve şefkati kazandırtmalıdır. Mizah aramızda düşmanlık ve öfkeyi değil. Dostluk ve şefkati kazandırtmalıdır. Duymuşsunuzdur mesela adamın biri birine bir şaka yapmış. Yıllarlık, yıllarca sürdürdüğü dostluğu kopmuş. Böyle şeylere vesile olacaksa eğer asla yapılmamalı. Bir kere muhatap iyice anlaşılmalı, anla, anlamalı, tanınmalı. Ona göre yapılmalı. Yaptınız masumane bir şaka yaptınız yıllardır arkadaşınız. Ama arkadaşınız o gün havası iyi değil tuttu size farklı bir karşılık verdi. Ne olursa olsun o mecliste o işi güzel bir netice ile neticelendirmeniz gerekir. Eğer onu orada bitirmez başka bir celseye başka bir zamana havale ederseniz o düşmanlık şeytanın da karıştıracağı bir düşmanlığa dönüşebilir. Onun için çok iyi tespit etmeniz gerekir. Eğer siz hassas yapılıysanız bunu kardeşlerinize arkadaşlarınıza yansıtmalısınız. Ve bu konuda kapalı olduğunuzu bir şekilde onlara söylemelisiniz. Ama yanınıza görenizde arkadaşlarınız varsa bu konuda siz iyice anlamalı. Ve onların kabiliyeti karakteri ve mizaçlarına uygun bir biçimde davranmalısınız. Yaptığınız mizah latife... Öyle bir zihninde yer edinmeli ki belki o latife yıllar sonra devam edebilecek bir dostluğun vesilesi olmalı. Efendimizin Ebu Hureyre'ye Ebu Hureyre dediği gibi mesela adını kaç kişi bilir Hazreti Ebu Hureyre'nin? Efendimiz öyle bir söylemiş ki ona almış kabul etmiş kaynaklarda net bile değildir ismi Abdullah mıdır Abdurrahman mıdır? Adını sordukları zaman da diyor ki Resulullah bana Ebu Hureyre dedi siz de bana öyle deyin. Efendimiz bir latife yapmış ona kedilerle oynadığı bir anda kedi babası demiş ona almış başına koymuş bunu ve yıllar yılı ismini unutturacak kadar benimsemiş ve bu latifeyi hayatının tamamına yaymış. Aynı şey biliyorsunuz Hazreti Ali'ye de yapıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatma annemizle tartışma yaşıyorlar evde çıkıp geliyor mescide mescid o zaman toprak toprağın üzerinde biraz istirahat edince üstü toz toprak oluyor ve Efendimiz onu o halde görünce Ebu Turap diyor toprağın babası diyor o da o lakabı sürekli bir iftihar vesilesi olarak üzerinde taşıyor yani bunlar küçültme alçatma anlamında değil Resulullah dostluğu Kardeşliği, muhabbeti ziyadeleştirecek şekilde onlara veriyor. Onlar da kabul ediyorlar. Dolayısıyla kesinlikle yapılacak olan mizah kardeşliği pekiştirmeli, dostluğu arttırmalı. Eğer aksine olacaksa asla ona meydan verilmemeli. Beşincisi mizah kesinlikle bir kabiliyet ve zeka işidir. Buna sahip olmayan Yapmamalıdır bu bir zeka işi herkes yapacak diye bir şey yok herkesin yaptığına bakmayın şimdi yaptığı zaman işte biraz önce söylediğimiz ilkelere uymalı mesela bizim işte bir Nasreddin hocamız var ne kadarı onun malıdır bilmiyoruz ama onun fıkralarının onun mizahlarının latifelerinin o kadar çok olması onun bu konudaki zekasını da bize verir ama özellikle bazı fıkralarında bazı mesajlarında inanılmaz derecede güzel hisseler vardır yani o latifeyi yaparken aslında size onun altından birçok şey veriyor aklıma bir şey geldi onunla alakalı anlatmak isterim mizah dedik Nasrettin hocadan da söz açıldı bize bir ders olsun aslında güzel bir ders var akşam oturuyor hanımıyla diyor ki hanım yarın ne yapacaksın hoca eğer diyor hava iyi olursa kıza gideceğim kötü olursa oğlana gideceğim. Kızı üst mahallede oğlu aşağı mahallede. Hoca diyor inşallah diye e İnşallah yok diyor böyle zaten ya oraya ya oraya başka yolu yok diyor. Peki diyor ertesi sabah kalkıyor göz gözü görmez bir kış var. Hoca da kafaya koymuş gidecek kıza kıza doğru giderken bir grup asker önünü kesiyor Yeniçeri. Nereye gidiyorsun diye soruyor işte o da bir yeri söylüyor biz diyor yolumuzu kaybettik bize yolumuzu göster. Hoca da üşümüş nereye gideceksiniz diyor Akşehir'e şöyle burnunun ucuyla şuradan düz gidin diyor. Komutan kızıyor diyor ki biz Yeniçerik askeriyiz padişahın erleriyiz Siz, sen nasıl bize yüzünle tarif edersin. Düş önümüze ve sen bizi götür. Düşüyor önüne hoca götürüyor onu hoca iki gün ortada yok Hanım bekliyor bekliyor neyse bir müddet sonra iki gün sonra hoca geliyor kapıyı çalıyor ama bitmiş bir halde hanım soruyor diyor ki kim o o dersi almış aç hanım diyor inşallah benim diyor. <gülüyor> o inşallahı bir kere yaşatmış Allah zaten inşallah demenin önemini de biliyorsunuz bakın bilmiyoruz yaşamış yaşamamış hep size söylediğim bir kaide var o kaide önemli bir kaydedir bizim için. Menkıbelerde asla bakılmaz, fasla bakılır. Yani verdiği mesaj önemlidir bizim için. Burada da bir mesaj var. İşte bu mesajı ortaya çıkarabilmesi için, bir insanın zeki olması lazım. Zeka sahibi olmazsa, ince kavrayışı olmazsa, hazır cevaplı olmazsa o adamın yaptığı şakadan daha iyi gelmez başka bir şeyler ortaya çıkar belki insanları rencide eder onun için Allah böyle bir kabiliyet vermişse eğer birileri yapmalı mesela biz peygamber evinde Ayşe annemiz ile Efendimiz arasında çok şakalar okuyoruz hadis kaynaklarımızda var onlardan bir tanesi Ebu Davut'un süneninde geçen bir şaka onu anlatacağım şimdi size ya Tebuk sonrasıdır ya da öncesinde Hayber sonrasıdır. Efendimiz geliyor Mescid-i Nebevi'ye her zaman yaptığı iş önce iki rekat şükür namazı kılıyor. Evi hemen mescidin yanında olmasına rağmen evine gitmiyor. Bakın Efendimizin hayatından bir şeyler öğreniyoruz. Önce cam parçası Fatma'ya gidiyor. Fatma'yı görüyor sonra evine geliyor. Her zaman böyledir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O günde aynısını yapacak Fatma'sını görüyor evine doğru geliyor. Tam evine girerken evini biliyorsunuz resimlerle de gösteriyoruz ara sıra ufacık bir oda. O anda bir rüzgar eve giriyor. Şiddetli bir rüzgar örtüyü kaldırıp atıyor. Örtünün altında Ayşe annemizin çocukluktan kalma oyuncakları çıkıyor. Efendimize ilk kez görmüş bunları. Çok meraklanıyor Efendimiz o tarafa doğru yürüyor. Onlardan bir tane bir bebek kaldırıyor. Hümeyram diyor bu nedir? Efendimizin bu da bir yönüyle aslında latifesidir. Ya Aişe, ya Aiş, Ayşecik, ya Hümeyra kırmızı yanaklı. Efendimiz böyle hitap ediyor. Nedir bu diyor? Şaka yapıyor Efendimiz'e. Bırak diyor ya Resulallah onlar benim kızlarım. Efendimiz gülüyor. Oyuncaklarını Kızlarım diye takdim etmiş. Oradan bir tane de at alıyor. At oyuncak ama kanatları var atın. Efendimiz onu görünce gülmeye başlıyor. Ayşe diyor bu nedir? Attır ya Resulallah görmüyor musun? Ama bu atın kanatları var diyor. Bunu söyleyince Efendimiz de gülüyor. Ayşe annemiz aslında kendisinin biraz bu yönüyle latifeye alındığını bildiği için... Öyle bir cevap vermeli ki o anda hem efendimize cevap olmalı hem de kendini o halden kurtarmalı. Ne diyor biliyor musunuz Ayşe anamız? Nasıl bir Kur'an öğrencisidir buradan da anlayacağız. Ya Resulallah Sad suresinde Süleyman'ın atları kanatlı değil mi ki benim atım kanatlı olmasın diyor. Bu cevaba öyle bir seviniyor ki Efendimiz orada tebessüm ediyor ve ve verilen o cevabı bile ne kadar bir zeka üzerine söylendiğini Efendimiz orada tasdik ediyor. Dolayısıyla bakın bir latife var ortada ama o latife gerçek bir latife. Yani bir zekaya dayanan, içinde bir mesaj barındıran, bir hakikat barındıran bir latife. Dolayısıyla böyle bir kabiliyeti olan yapmalı ki baltayı taşa vurmasın. Altıncısı... Mizah da kültür çok önemli bir unsurdur. Bu göz ardı edilmemelidir. Çok önemli. Bir daha söylüyorum. Mizah da kültür çok önemli bir unsurdur. Bu göz ardı edilmemelidir. Her insanın yaşadığı bir kültür zemini var. Kültür ne demektir? Bir toplumun kendi iç yasaları, adet, gelenek, görenek nedirseniz bunların hepsi. Kültür altında değerlendirilir bir toplumda mizah olan bir şey başka bir toplumda olmayabilir affedersiniz mesela söyleyeceğiz artık bazı şeyleri ki anlaşılsın mesela birini ata benzetseniz burada adam hoşlanır mı birini deveye benzetseniz adam hoşlanır mı ama Arapların bazılarında bunlar mizahın malzemesidir nasıl ki biz aslan gibi adam diyoruz mesela birine adamın hoşuna gidiyor aslan deyince tepki yok tosun gibisin diyorsun tepki yok ama tosunun eş anlamlısını kullansan adamın kafasından dumanlar çıkmaya başlıyor niye onun kullanılmasında bir mahsur yok öteki kelimeyi kullandığın anda o hakaret oluyor bizim oralarda adamın birinin adı tosunmuş da bir muzip birisi de onu Kürtçe'ye çevirmiş. Adam içeriye girince işte sert ceva abbe cange demiş. Tabi adamın rengi mengi değişmiş. Aslında Tosun'un Kürtçesi cange ama olmuyor. O hakaret oluyor işte. Onu söylediğin zaman adamın ismini aslında hakaret maksadıyla kullanmış oluyorsun. Bunun gibi bütün çerçevede sosyal ilişkiler çerçevesinde kültürü korumak zorundasınız yapmazsanız eğer bazen sıkıntılara seviyet verebilirsiniz Arapların bu manadaki özelliğini anlayabileceğimiz bir söz aktaracağım şimdi size Ebu Tukayş el Arabi'ye soruyorlar bu zat Arap tarihini bilen çok önemli bir isimdir ya diyorlar siz Araplar nasıl adamlarsınız kendi çocuklarınızı çok böyle iyi olmayan isimlerle isimlendiriyorsunuz kölelerinize ise çok güzel isimler veriyorsunuz mesela beni kelp beni kilap biliyorsunuz ne olduğunu beni zip kurt kabilesi adam kendisine böyle bir isim koymuş. Cahiliyeden beri gelen bir isimdir Osman Osman yılan yavrusudur anlamı bu maiz keçidir anlamı bu. Bunları soruyor işte siz nasıl adamlarsınız ki anlamı pek de iyi olmayan kelimeleri kendilerinize isim olarak seçiyorsunuz. Ama kölelerinize mesela merzuk diyorsunuz. Merzuk ney? Rızıklandırılmış. Rebah diyorsunuz. Rebah ney? Karlanmış. Kölelerinize böyle isimler veriyorsunuz ama kendilerinize gelince kötü isimler veriyorsunuz. Bakın Arapların kültür kodunu bunun üzerinden anlayacağız. Ne diyor biliyor musunuz Ebu Dukayş? Diyor ki biz evlatlarımızı düşmanlarımız için kölelerimizi kendilerimiz için isimlendiririz. Biz evlatlarımızı düşmanlarımız için kölelerimizi kendilerimiz için isimlendiririz. Evlatlarımıza o isimleri koyarak onları düşmanların nazarında farklılaştırır. Kölelerimizi kendilerimiz için güzel isimlerle isimlendiririz. Kültür böyle işliyor. Elbette ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam güzel isim konulmasını tavsiye etmiştir. Artık bizim için Osman deyince hiç kimsenin aklına manası gelmez. Osman deyince Osmanlı zünnöreğin gelir. O artık başka bir hale girmiştir. Ama burada bu mantığı öğrenmemiz için bu önemli bir rivayettir bizim için. Orada... Ortaya konulan şey bir yönüyle düşmanın gözünü korkutma adına evlatlarına farklı isimler koymak ama kendi elinin altındaki hizmetlilerden istifade etmeye iş gelince de böyle bir isimlendirme yapmak. Yedinci maddeyi de söyleyeyim sonuncu madde bu o ney? Mizah hayatın sadece bir parçası olmalı insanın vakar ve mürüvvetini zedelememelidir. Müslümanın temsil etmesi gereken bir vakar var. Her zaman şaka mizah olursa o korunmaz. Yanı olmalı çoğu zarar azı karar olmalı. Mizahın latifenin bir Müslümanın hayatındaki yeri yemekteki tuz kadardır. Tamamen devre dışı bırakılmıyor bakın bir şekilde hayatın bir parçası olarak kabul etmek. Ama tamamına yaymak Müslüman'ın vakarını zedeleyeceği için bu doğru bir şey değil. O mektebin en önemli talebelerinden bir tanesidir. Hazreti Ali bakın ne diyor çok mizah ciddiyeti azaltır. Kimin şakacı mizahı daha galip gelirse aklı fesada uğrar. Çok şaka, yap şaka yaparsa ciddiyeti yok olur. Ne olmalı? Ölçülü olmalı. Zaten itidal üzere olmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her daim bize tavsiye etmiştir. İbadette bile aşırıya giden sahabi efendilerimizi anlatıyorum size ara ara örnekler veriyorum. Mesela bir Osman bin Mazun, bir Abdullah İbni Amr, bir Abdullah İbni Ömer şöyle biraz itidal çizgisini yukarıya doğru zorladıkları zaman... Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim aşağıya inin diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itidal çizgisine getiriyor. Hal böyleyse eğer ibadette bile bu varsa hayatın bütün alanları için bu geçerlidir. Hele hele bu mesele şakaysa, mizahsa, latife ise burada daha fazla dikkatli olmalı. Evet olmalı ama yemekteki tuz kadar olmalı. İlkeler anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O zaman gelin biraz örnekler üzerinde meseleyi anlayalım. Efendimizin şakalarından birkaç tane örnek vereyim size. Vakit kalırsa sahabenin efendimize yaptığı bakın efendimiz yapıyor sahabe de efendimize yapıyor ve sahabenin birbirlerine yaptıkları şakalardan da birkaç tane örnek olsun diye vereyim inşallah. Tirmizi'de rivayet ediliyor. Bedevinin biri geliyor bir gün aleyhissalatü vesselam efendimizden binmek için bir deve istiyor. İman ettiğimiz peygamberimizin bir özelliği var hiçbir zaman kimseye yok dememiştir. Bu öyle bir ağır haldir ki Hazreti Ömer bir gün dayanamamıştır buna ve işe müdahale etmiştir. Ya Resulallah demiştir niye bu kadar kendinizi yıpratıyorsunuz kim ne istiyorsa veriyorsunuz. Geliyorlar istiyorlar veriyorsunuz istiyorlar veriyorsunuz elinizde yok başkasından alıp veriyorsunuz başkasında bulamıyorsunuz vaat ediyorsunuz bu kadar kendinizi yıpratmaya değer mi diyor. Efendimiz Hazreti Ömer'in bu sözünden hoşnut olmuyor o anda başka bir sahabi Hazreti Ömer'e bırak, Resul bırak Resulullah'ı o haliyle deyip işe müdahale ediyor Efendimiz arkasından şu sözü söylüyor Ömer diyor ben vermekle emrolundum eğer onun hayatına bu gözle baktığınız zaman işi nereye kadar vardırdığını gör görürsünüz ticaret ahlakı derslerinde de kısmen değindik o bedevi de geliyor Resulullah'tan binmek için bir deve istiyor Allah Resulü latife yapacak diyecek ki tamam diyecek sana bir tane yavru deve vereyim hemen bedevinin Rengi atacak ya Resulallah diyecek ben binmek için bir deve istiyorum sen bana yavru bir deve vereceksin. Ne yapacağım ben yavru deveyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şeyi şu sana dişi bir yavru devesi vereyim diyor söz böyle. Her deve bir dişi devenin yavrusu değil midir o da bir devenin yavrusudur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada aslında bir mesaj verdi yine ince ama latife ile latif isminin gölgesinde bir mesajla mesajı ulaştırdı. Tirmizi'nin rivayeti birkaç kaynakta daha geçiyor. İsim verilmiyor ama aynı şakayı Resulullah'ın bir gün ensardan yaşlı bir kadına bir günde kendi halası Hazreti Safiye'ye Zübeyir bin Avvam'ın an annesi biliyorsunuz ona yaptığına dair rivayetler var. O yaşlı hanıma ait rivayeti aktarayım ben. Efendimizle Medine'de karşılaşıyor. Çok seviniyor o yaşlı hanım. Ve söz şu ya Resulallah dua et de cennete gireyim. Resulullah ne diyor? Yaşlılar cennete giremez diyor. Bir anda kadının rengi atıyor. Bütün her şey yıkılıyor. Yaşlılar cennete giremez deyince o meseleyi tabii farklı bir noktada ve tek bir alanda ele aldığı için Resulullah'ın sözündeki inceliği anlamıyor ve üzülüyor Efendimiz o hanımı tekrardan çağırıyor sen diyor ilahi kelamda vaka suresinin 36-37. ayetlerini okumuyor musun ne diyor orada Rabbimiz biz cennete giren hanımları eşlerine düşkün ve hepsini yaşıt bakireler kılmışız yaşları 18 olacak ve hepsi genç olacak erkeklerde 33 olacak inşallah Allah bizlere de o mutluluğu tattırsın. Ne yaptı Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Evet bir latife yaptı ama latifenin arkasından bir hakikati de duyurmuş oldu. Ve böyle yaparak aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem bir mesaj verdi hem de sahabiye bu konuda unutmayacakları bir hatırayı yaşatmış oldular. İbn-i Sad tabakatında aktarıyor. Huneyn'in arkasıdır çok ciddi bir ganimet elde edilmiş. i̇bn Saadın verdiği listeyi ara ara çeşitli vesilelerle söylüyoruz. Altı bin koyun dört bin deve ne kadar altın gümüş liste çok ciddi bir miktarda ve Efendimiz de bunları pay ediyor. Pay ederken bir miktarda Abbas bin Mirdas isimli sahabi efendimize bu da şair birisidir ona da pay etmiş. Ama Abbas bin Mirdas kendisine verilen paydan memnun olmamış. Memnun olmadığını da dile getiren bir şiir yazmış. Şiir okumuş daha doğrusu. Şiir okumuş. Resulullah da bu şiirden haberdar olmuş. Efendimiz Abbas'ın bu okuduğu şiiri duyunca hemen Bilal-i çağırıyor. Bilal diyor git bana Abbas'ı çağır. Abbas geldiği zaman ben ona diyeceğim ki Okuduğun şiirden dolayı senin dilini keseceğim ama bundaki maksadım ona ganimetten daha fazla pay verip dilini susturmak. Ben bunu dediğim zaman sen Abbas'ı al götür ganimet mallarının yanına ona şu şu şu malları da yine ayrıca ver ki dili kesilmiş olsun. Yani suçmuş olsun tamam diyor gidiyor Abbas bin Mirsad'ı Mirdas'ı alıp geliyor Efendimiz biraz da sert bir edayla Abbas diyor okuduğun şiiri duydum şimdi senin dilini keseceğim diyor. Bilal diyor al götür bunu ve dilini kes böyle der demez Abbas bir anda feryadı basıyor. Ey ensar ey muhacir yetişin diyor ben haddimi bilmeden Resulullah'a karşı bir şiir söyledim. Allah Resulü benim dilimi kesecek ne olur girin araya ve aracı olun diyor. Bilal de o ara. Çekip götürmeye çalışıyor bakıyor ki Abbas çok korkmuş Bilal orada yine aldığı terbiye işin hakikatini söylüyor. Diyor ki korkma Resulullah böyle dedi yani ben sana ganimetten mal vererek dilini kestireceğim. Yani seni susturacağım bunu duyunca tabii derin bir oh çekiyor. İşte Efendimiz mesela bakın bu alanı kullandı belki korku noktasında da biraz İleri düzeyde kullandı ama Abbas bunu kaldırabilecek bir düzeyde olduğu için ve vesselam efendimiz ona böyle bir latifenin yapılmasına herhangi bir şey demedi. Ahmet bin Ambel müsnedinde Enes bin Malik'in nakliyle aktarır. Başka hadis kaynaklarında da var ama ben aldığım yerleri söyleyeyim size. Zahir bin Harun isimli bir köylü var. Bedevi fiziksel olarak da biraz Nasıl diyelim ki edebe aykırı bir dil kullanmamış olalım yani bahsettiğimiz şahıs sahabi efendimiz böyle insan pek bakmaya içi el vermiyor. Allah öyle yaratmış böyle bir halde olduğu için de kendisi de bunun çok ciddi sıkıntısını çekiyor. Onun için pazara geldiği zaman çok fazla itibar görmüyor insanlar o halinden dolayı çok farklı bir şekilde onunla muamelede bulunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun o görüntüsünün altında yüreğinin ne kadar güzel olduğunu sahabi efendilerimize öğretme adına bir latife yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Zahir getirmiş köyden bir şeyler zaten Efendimiz onu ne zaman görse zahir bizim köylümüz biz de zahirin şehirlisiyiz diyor. Çünkü geldiği zaman Efendimiz'e köyden hediyeler getirir Allah Resulü de ona Hediyeler verir. Böyle de aralarında muhabbet var. Resulullah pazarda görüyor zahiri. Varıyor arkasına şöyle eliyle onu kucaklıyor. Bir eliyle de gözlerini kapatıyor. Zahir şaşırıyor. Kim bunu bana yapar ki? Bir müddet sonra Resulullah olduğunu anlıyor. Diyor ki kendi kendine fırsat bir fırsat. Resulullah'ın bedeni sana değmiş. Sür sürebildiğin kadar Kendisini yaklaştırıyor Resulullah'a Resulullah da onu sıkmaya devam ediyor. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zahir benim kölemdir var mı içinizde alacak diye onlara bunu duyuruyor. Zahiri alacak kimse çıkmayınca diyor ki ya Resulallah benim gibi bir adamı kim alır? Kim bana para verir? Hayır zahir diyor vallahi sen Allah katında çok değerlisin ve çok kıymetlisin bir insana latife yaparken bile nasıl bir seviyeye yükseltiyor yükseltiriyor aleyhissalatü vesselam efendimiz anlıyorsunuz değil mi hem gözünü kapatacak hem sarılacak hem onu satmak için bir latife yapacak ve hayatı boyunca unutmayacak bir şeyi ortaya koyacak bir de işin diğer bir boyutu var başka sahabi efendilerimize de zahir ile münasebet adına başka bir köprü kuracak Allah Resulü'nden bu sözü duyanlar artık zahirin yakasından düşerler mi Allah katında değerli ve kıymetli sözünü hiçbir sözünde hilaf olmayan Resulullah söylemiş artık zahir ne zaman pazara gelse etrafı sarılır insanlar ilgilenir bir latife bambaşka şeylere vesile olur Bukhari sahihinde Mahmut İbni Rebi isimli çocuk bir sahabiden bir hatıra anlatıyor bize. Bizzat anlatan da kendisidir. Olay yaşadığı zaman kendisi 6-7 yaşlarında, Resulullah o gün 60 yaşlarında. Dikkat buyurun. Yaşı özellikle veriyorum. Bakın nasıl bir tablo aktaracak bize Mahmut İbni Rebi. Resulullah sahabeyle beraber Mescid-i Nebevi'nin içinde diyor, biz de 3-5 arkadaş Mescidin dışındayız. Biraz su birikmiş orada birbirimize su oyunu oynuyoruz. İşte su sıçratıyoruz ağzımızı su dolduruyoruz birbirimize döküyoruz. Tabi çocuğuz gürültü yaptıkça da içeriden sahabi efendilerimizden biri geliyor. Bizi uzaklaştırıyor mesciden gidin diyor Resulullah içeride rahatsız etmeyin diyor. Bizi kovalıyor o gidiyor içeriye biz bir daha geliyoruz oynuyoruz. Bugünlerde de var değil mi böyle şey manzaralar. Ama Efendimiz'e bakın şimdi 2-3 kez bu tekrar ediyor. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam dışarıya çıkıyor. Çocuklar Resulullah'ı görünce her birisi bir tarafa kaçıyor. Gelin gelin diye çocukları topluyor başına. Ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulallah oyun oynuyorduk. Ne oynuyorsunuz? Ağzımıza su dolduruyoruz birbirimize serpiyoruz. Hadi diyor ben de sizin içinizdeyim. Ve Resulullah onların içinde bu oyunu oynuyor. Mahmud İbni Rebi diyor ki 2-3 kez ağzına doldurdu. Bir su bize sıçrasın diye. Peygamberin ağzından geliyor. Gelip tam karşısında duruyoruz. Efendimiz yüzümüze sıçratıyor. Bir müddet sonra da artık Efendimiz eliyle bize böyle su serpmeye başladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu rivayet ortada dururken... Ne adına biz çocukları kovalarız mescitten Allah aşkına ne adına neye yaslanarak neymiş beyefendinin huşusu bozuluyormuş e senin gönlün namazda yok o zaman orada çocuğun oynaması oynaşması nasıl senin huşunu bozuyor ben şimdi Anadolu'ya gidiyorum geliyor hanım gelmiş çocuğunu nereye bırakıp gelecek 3 yaşında 4 yaşında elbette ki getirecek ve ben getirilmesini istiyorum hani bazen davetiyelerde yazıyorlar ya çocuk getirilmemesi rica olunur elimden gelse çocuk getirilmesi rica olunur yazacağım gelsin 3 yaşında 5 yaşında 6 yaşında kendi halinde oynarken emin olun o çocuklar bir daha fazla dinliyorlar bizi ben kendimden biliyorum 3 yaşında 5 yaşında 10 yaşında babamızın meclislerinde otururken büyüklerimiz biz hiç onlarla alakadar değilmiş gibi başka şeylerle uğraşırken ben şimdi bazen size bir şey anlatıyorum 6-7 yaşında köyde dinlediğim şey birden aklıma geliyor. Unutulmuyor zeka onu bir şekilde saklıyor ve yeri ve zamanı gelince ortaya çıkıyor. Öyleyse eğer bizim çoluk çocuğumuz Mescitte, vakfımızda, derneğimizde şurada burada olmayacaklardan nerede olacak Allah aşkına? Burada bir tane olsaydı çocuk ağlasaydı, rahatsız olsaydınız ben sizden rahatsız olurdum. O ağlasın siz bana bakın onu bırakın. Aynı şekilde olmalı mescitlerimizde ve hatta ve hatta çocuklarımızı ellerinden tutup ön saflara doğru safların arasında saf sevabından da daha fazla nasiptar olmaları için ön tarafları almak durumundayız. İçeriye girdikleri zaman başladık nıçlamaya işte yine geldiler gürültü yapacaklar şu olacak bu olacak demek peygamber Aleyhisselatü vesselamın şu latifesini bilmemektir. Efendimiz eğer bunu yapmışsa bizim başka bir şey yapmaya elbette ki ak, hiçbir hakkımız yok. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 yaşındaki Enes'i nasıl yetiştirdiğini geçen ders kısmen anlattım size. Enes'e ne diyor? Ya u ne istiyor. Bakın Enes'cik bazen ismiyle. Ya Zulozone'in ey iki kulaklı güzel bir hitap altında da bir hakikat var. Niye özellikle Enes'e iki kulaklı? Kulağına kurban olduğumuz öyle bir dinlemiş ki bize Resulullah'tan dinlediğini harfiyen aktarmış. Enes'in kulakları olmasaydı biz şimdi 2600 tane hadisten bir haber olacaktık biliyor musunuz? Ama Resulullah 10 yaşında aldı onu Enes gürültü yaptı Enes unuttu Enes oyuna daldı Enes Resulullah'ın sözünü unuttu neler yaptı kısmen anlattım geçen dersler. Buna rağmen Efendimiz iyi ey iki kulaklı dedi bazen ya bu neyye dedi ey yavrucuğum dedi merhametle bağrına bastı Enes işte böyle bir Enes oldu radıyallahu an. dolayısıyla bu şeyler sadece hikaye değil bugünün dünyasına bizlerin de taşıması gereken önemli rivayetlerdir taberani anlatıyor Ahmet bin Hanbel anlatıyor Tirmizi anlatıyor 2-3 tane farklı sahabiden 2-3 farklı tablo aktarıyor ben direkt taberaniden Hazreti Ömer'in naklini söylüyorum girdim diyor bir gün içeriye hücre-i saadete ne göreyim Resulullah dizleri üstünde Hasan ile Hüseyin Resulullah'ın sırtında ve Efendimiz onları coşkuyla o tarafa o tarafa koşturuyor şöyle bir izledim Ömer'in tabiatına da uymaz bir tablodur bu biraz baktım sonra dedim ki ne güzel bir bineğiniz var Efendimiz duydu beni Süvariler de güzel süvariler de dedi üstündekileri işaret etti bir dede torunlarıyla böyle bir baba evlatlarıyla böyle artık nasıl anlayacaksanız ama o sıradan biri değil alemlere rahmet olarak gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem ve bir devlet başkanı artık sıfatlarını nasıl zihninizde canlandıracaksanız canlandırın ki o yapılan işin yapılan kametin büyüklüğünü daha iyi anlamış olasınız. İbn-i aktarıyor bize Süheyb-i Rumi neyi var neyi yok hepsini bırakmış gelmiş. Biliyorsunuz müşrikler demişler ki sen bu malı bizim üzerimizden kazandın gidemezsin bu malla beraber. Demiş ki malı size bıraksam versem beni bırakır mısınız tamam demiş mal falanca yerde gidin alın demiş. Allah'la ticaret yapmış bütün malı vermiş. O gelmeden haber gelmiş Efendimiz'e. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir göndermiş. Ebu Yahya'nın ticareti kar etti. Ebu Yahya'nın ticareti kar etti diye müjde verilmiş ki arkasından Bakara suresindeki ayet de onun üzerine nazil olmuş zaten. Böyle bir müjdeden sonra gelince on küsür günlük yol yorgun argın bir de bir göz hastalığına tutulmuş, göz ağrısından yerinde duramıyor. Resullullah'a Gülsüm İbni Hidmin evinde kavuşuyor. Efendimiz de o anda oturmuş sofrada hurma yiyor, yaş hurmalar. Hazreti Ömer de orada. Efendimiz onu da sofraya davet ediyor. Gözünün ağrdığını söylüyor. Hazreti Ömer de ona şahit oluyor. Ama acıkmış ya. Habre yiyor. Habre yiyor o hurmalardan. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah baksana hem gözüm ağrıyor diyor hem bizden fazla yiyor diyor. Orada Süheyb-i Rumi'nin sözü şu ya Resulallah, ben gözümün ağırmayan tarafından yiyorum. Göz ağrısıyla hurma yemenin ne alakası var ama Ömer'in latifesine bir latife ile karşılık ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi güldüren bir güzellik. Ensardan bir hanım geliyor Efendimizin yanına artık mazuratı neyse anlatıyor. Efendimiz sonra diyor ki ya sen o gözünde aklık olan adamın hanımısın değil mi? Hanım şaşırıyor. Yıllar yıllardır kocası Resulullah yeni bir özellik söyledi. Gözünde aklık olan. Düşüne düşüne kendiniz doğru ev atıyor. Kocasıyla konuşurken direkt gözüne takılmış. O aklığı tespit etmeye çalışıyor. Koca diyor ki nedir hanım hayırdır? Ya Resulullah'la böyle konuştum. Resulullah dedi ki sen o gözünde Aklık olan adamın hanımısın değil mi? Ben diyor gözünde aklığı görmeye çalışıyorum diyor. Allah iyiliğini versin diyor. Her adamın her insanın gözünde aklık vardır. Resulullah sana latife yapmış. Sana şaka yapmış diyor. Hanım da bey de gülüyor. Resulullahla ile arasındaki münasebet böyle bir münasebet. Onları yetiştiren onları alemlere örnek kılan da Efendimizin yanında gördükleri bu sıcaklık İbnül Cevzi Eskiya isimli eserinde naklediyor bize. Hazreti Bilal ile Efendimiz oturuyorlar bir gün müsaade istiyor. Hazreti Bilal ya Resulallah diyor bir tane horoz aldım diyor onu kesmeye gideceğim. Efendimiz Latife'yi orada söylüyor. Bilal diyor sen müezzin horoz müezzin hiçbir müezzin başka bir müezzini keser mi kurban eder mi kurban eder mi ifadesini söyleyince şimdi birilerine malzeme olmasın horozdan kurban olmaz ama kurban etmek kesmek anlamında kullanılır hiçbir müezzin başka bir müezzini keser mi Efendimiz ne yaptı hem Bilal'e hem oradaki mecliste bulunanlara bu latifeyi yaparak ruhlarını dinlendirdi bir yönüyle sıcak bir ortam oluşturdu Artık kimin derdi varsa bu manada Resulullah'ın yanına gelip çok rahat bir biçimde söyleyebilecekleri bir zemini onlara sağladı. Hazret Ali kendisi naklediyor bize. Hadise başka kaynaklarda farklı bir biçimde aktarılır ama ben aldığım kaynakta direkt Hazreti Ali'nin nakliyle aktaracağım size. Efendimiz'i ziyarete geliyor bakıyor ki Efendimiz'in rengi solmuş. Açlıktan belli ki hiç tak takati kalmamış. O anda diyor ki Ali diyor yakışır mı sana Resulullah bu halde sen ise bir şey yapmayacaksın. Hemen müsaade istiyor Efendimizden koşuyor pazara yapılacak bir iş arıyor. Bir tüccarın incir sepetlerinin taşınması işi vardır. Hemen Ali o işin altına giriyor ve bir avuç artık ne kadarsa bir miktar hurma için anlaşılıyor o sepetleri taşıyacak bir miktar hurma alacak hurmayı alal acele efendimize ulaştırmak için hızlı hızlı taşıyor onu oraya onu oraya onu oraya o anda hurma sepetlerin lifleri Hazreti Ali'nin ellerini biraz yıpratıyorlar şöyle kan lekeleri de olmuş oluyor. Neyse işini bitiriyor, hurmayı alıyor Resulullah'ın karşısında. Ya Resulullah buyur diyor, oturuyor sofraya. Beraberce yemeye başlıyorlar. Efendimiz o anda Ali'nin ellerine gözleri takılıyor. Ali ne bu hal diyor? Efendimize diyor ki bırak ya Resulullah sen ye diyor. Ali ne oldu diyor? Ya Resulullah ye diyor. Cevap da vermek istemiyor efendimiz üzülmesin diye. Ali Resulullah'a o işi unutmak unutturmak için yediği bütün hurmaların çekirdeklerini Efendimizin önüne koyuyor hurmalar bitiyor Resulullah'ın önünde bir sürü çekirdek Ali'nin önünde hiçbir çekirdek yok o anda Ali diyor ki ya Resulallah diyor bayağı yemişsin diyor <gülüyor> Efendimiz de Ali'ye diyor ki o zaman sen de herhalde çekirdekleriyle yedin diyor <gülüyor> o andaki o güzellik o ortam Efendimiz ve Selam'ın bir sahabisine bir yönüyle yeğenidir damadıdır biliyorsunuz öyle bir insanla münasebeti gerçekten üzerinde durup düşünmemiz gereken bir meseledir. Ebu Davud ve İbni Mace ortaklaşa rivayet ediyorlar. Tebuk dönüşüdür Resulullah istirahat etmek için deriden bir çadır yapılmıştır onun için o da içindedir çok küçük bir çadır. Size anlatmıştım bunu başka bir vesileyle. Ensardan af malik de Resulullah'a bir şey sormak için içeriye girmek istiyor. Ya da Resulullah'la görüşmek istiyor ama biraz iri yapılı birisidir. Yani o çadıra girse çadırı dolduracak öyle bir yapısı var. Müsaade istiyor dışarıdan. Ya Resulallah diyor içeriye girebilir miyim? Efendimiz diyor gir. Diyor ki ya Resulallah başımla mı gireyim? Bütün vücudumla mı gireyim? Gir diyor nasıl istersen öyle gir diyor. Bakın muhabbeti ve Resulullah'ın yansıttığı o ortamı özellikle onun üzerinde durmamız gerekir. Bugün ne yazık ki biz birçok insanda bunu göremiyoruz. Hele bir adım biraz toplumun önüne çıktım insanlar yanında konuşmaya korkuyorsunuz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Bunu yansıtıyor çünkü bir toplum inşa edecek. Haşa benzetmek bile doğru değil ama... Resulullah bugün birilerinin yaptığı gibi kendilerini büyük göstermeye çalışarak değer kazanmaya çalışan biri değil. O zaten değerli. Bizatihi insanların seviyesine inerek insanların değerini yükseltmeye çalışıyor. Aradaki fark bu sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Abdilber anlatıyor. Abdullah İbni Huzafe isimli bir sahabi efendimiz var. Büyük bir komtandır bir de şakacıdır zaten. Efendimiz bir sefer sırasında bineğinin üstünde uyumuş şöyle hafifçe bineği de bir ağaca bağlı bakın ne yapıyor gidiyor Resulullah'ın bineğini açıyor hafif de iteliyor binek hareket ediyor Resulullah bir uyanıyor bakıyor ki binek hareket ediyor hafif de şaşırıyor Efendimiz ah Abdullah diyor yine yaptın yapacağını kızma yok en ufak bir şey yok yani o yaptığı gibi kendisine yapıldığı zaman da Efendimiz buna hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Size anlatacağım aile ahlakı derslerinde. Peygamberin evi öyle kavgasız gürültüsüz bir ev değil. Neler neler göreceğiz şimdi o dersler boyunca. Hazreti Ebubekir Bekir bir gün o hanenin önünden geçiyor. Ayşe annem, annemiz de o gün günündedir. Bağıra çağıra konuşuyor. Celalleniyor ve bir anda içeriye giriyor. Hemen Ayşe annemizin üstüne yürüyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Resulullah'a karşı böyle mi konuşulur? Şöyle elini kaldırıyor bir tane indirecek. O anda Resulullah müdahale ediyor. Aman Ebu Bekir diyor aman sakın diyor. Hazreti Ebu Bekir çok üzülüyor yaptığından çıkıp gidiyor. Aradan birkaç gün geçiyor yine o evin o etrafındadır. Bakıyor ki evden gülme sesleri geliyor. Müsaade istiyor içeriye giriyor. O gün diyor kavganıza beni ortak ettiğiniz gibi. Şimdi de sevincinize beni ortak etmez misiniz? Gel gel diyor efendimiz ortak ediyor. ve vesselam efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i o gün evden gönderdikten sonra o kızgın haliyle Ayşe anamıza sözü şudur. Hümeyram diyor seni nasıl kurtardım öfkeli adamın elinden. Eğer ben kurtarmasaydım görürdün gününü. Nasıl kurtardım seni diyor. Böyle bir zemin böyle bir güzellik böyle bir insani hava bunların hepsi bize çok şeyler söyler. Peki sahabenin yaptığı şakalar mesela Hazreti Ömer'den bir örnek vereyim. Hazreti Ömer ki bu işi çok az yapan birisidir. Yine o yaptığında da aslında çok güzel bir hakikat var. Bedevinin biri girmiş içeriye onun hilafet günleri Ömer'in gözü her zaman böyle dört do dolanır herkesi görür o. Allah o gözleri ve o bakışı bizlere de nasip etsin. Adam başını gözünü kıra kıra bizim gibi biz onun gibi diyelim. Kıldığımız namaz gibi bir namaz kılıyor. Namaz bitiyor açıyor ellerini çok coşkulu bir dua ediyor. Hazreti Ömer de merak ediyor böyle bir namaz arkasından böyle bir dua. Bu ne istiyor diye yaklaşıyor. Adam açmış coşmuş adam Allah'ım beni cennetine koy bana huriler ver hurilerin şöyle olsun böyle olsun. Hazreti Ömer diyor ki bir adam diyor mihirini az verdin en iyi kadını istiyorsun. Sen diyor biraz önce kıldığın namaz ortadaydı. O namaz bu dua diyor. Orada da bir hakikati söylüyor aslında Hazreti Ömer. Yani ne kadar amelse inşallah yine Allah rahmetiyle yargılasın herkesi bizleri de inşallah. Ama bir hakikat de o. Namaz öyleyse eğer o duanın öyle yapılmaya da hakkı yok ki o ona uyması lazım. O gerçek namazlara Allah bizleri de kavuştursun. Rize'de çok anlattım Hazreti Nuayman'ı burada anlatmayacağım tek bir tane anlatayım ki mizah dediğimiz bir yerde Nuayman'dan söz olmazsa eksik kalır. Hicretin altıncı yılıdır. Hudeybiye anlaşmasının arkası biliyorsunuz anlaşma olmuş. Mekke ve Medine tarafı 10 yıl boyunca savaşmayacaklar. Ama Mekke tarafı anlaşmayı bozmuş. Ebu Sufyan da Medine'ye gelmiş tekrardan anlaşmayı uzatmak için Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyor olmuyor. Hazreti Ömer'in evine gidiyor olmuyor. Osman'a gidiyor akrabası olmuyor. Ali'ye gidiyor olmuyor. Böyle düşünceli düşünceli biçimde Medine'de sokaklarda dolaşıyorduk daha Müslüman değil Ebu Sufyan. Nuh Ayman bunu görüyor ben buna bir şey yapmalıyım diyor. Çok ciddi bir edayla Ebu Sufyan'ın karşısına geçiyor. Ey Allah'ın düşmanı diyor sen ensarın ulusu olan Nuaym'anı Ayman'ı hicvetmişsin. Çabuk burayı terk et eğer seni görürse bir dakika yaşatmaz seni diyor ve söyleyip gidiyor bu Sufyan şaşırıyor diyor Nuayman kim ben ne zaman hicvetmişim ne olmuş diye şaşkınlık içerisinde sormak için birilerini arıyor bir tane ensardan bir sahibi görüyor ya diyor Nuayman kim ben onu hicvetmişim biraz önce birisi söyledi diyor ki sana söyleyen Nuayman'ın ta kendisiydi <gülüyor> o korku da onun yanına kar kalıyor öyle <gülüyor> Nuayman'ın şakaları biliyorsunuz biraz sınırları zorlayandır o şakalardan bir tanesi son bir söz söyleyeyim bu gecemizin önemli bir sözü olsun bu. Tabiinin imamlarından Bekir İbni Abdullah el müzeni söylüyor. Diyor ki sahabe bazen birbirlerine karpuz atarak şakalaşırlardı ama iş ciddiye bindiği zaman da tam anlamıyla onlar birer yiğit kesilirlerdi. Mesele sözü işi doğru zamanda yapmaktır. Mizah zamanı mizah ama iş ciddiye bindiği anda da o ciddiyetin hakkını ödemek. İş başa düştüğü zaman o işin hakkını yerine getirmek. Sahabe dediğimiz o güzide insanlar öyle. Allah bu ilkeler çerçevesinde bizlerin de mizahlarını latifelerini El Latif isminin gölgesi altında olan latifelerden kılsın. Şakacıktan bile olsa birbirimizin hukukuna girme gibi bir yanlışa bizleri düşürmesin. Aynen o güzel insanlar gibi latifelerimizle mesaj dolu olsun, güzellik dolu olsun. O güzellik de hepimize en güzel yurt olan cennetin kapısını açtırsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.